Nestafirullah, nestaiz billah, bismillah ve elhamdülillah ve selamü Esselamu aleyküm. Sevgili kardeşlerim, değerli dinleyicilerim. İnansızlıkları yüzünden milletler yeryüzünden silinmişti. Her defasında inananlar neslinden yeni yeni milletler belirmişti. İlahi kanun böyleydi yıkılanın yerine bir yenisi mutlaka gelirdi ta ki kıyamet gününe kadar ve geldi. Babil medeniyeti bütün yenilik ve haşmetiyle yükselmişti. Tarihin Babil medeniyeti dediği bu medeniyette de insanlar neticede batıl yollara saptı. Batıl inançlara daldı. Batıl inanç kaynağı ilahi olmayan tevhid dışı inançtı. Babil halkını da bu inanış sarmıştı. Babillerde tek Allah'a inanmazlar, putlara ve yıldızlara taparlardı. Putları ve yıldızları, ruhların sembolü sayarlardı. Onların bu inancı sabilik diye tanımlandı. Sâbîlik ruhlara ve meleklere ibadet esnasında başlardı. Giderek yıldızlara, aya, güneşe ve sonunda bunlar namına yapılmış putlara tapmaya varırdı. Babil'de puthaneler vardı. Burada putlar yapılır ve putlara tapılırdı. Hatta devlet yönetiminde puthane bakanı bile vardı. Hak ölçüsünde sadece medeni olmak önemli değildi. Önemli olan hak inanca dayalı bir medeniyetti. Hak inanca sahip olan zaten medeniydi. Allah subhanehu ve teâlâ medeni gözüken fakat hak inançtan yoksun oluşlarıyla gerçek medeniyetten, Gerçekten uzak bulunan Babil halkına peygamber gönderdi. O peygamber İbrahim'di. Adının anlamı millet babasıydı. En bildirgin ünvanı Halilullah'tı, Allah'ın dostu demekti. Allah, İbrahim'i dost edinmişti. Nisa 125'te bize öyle ilan ediyordu. Allah, dostu İbrahim aleyhisselamı Kur'an'da şöyle tanımlamıştı. Saffat 111'de, gerçekten o inanmış kullarımızdandı. Ve yine Ali İmran 67, Bakara 135'te, İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat Allah'ı bir tanıyan gerçek bir Müslümandı. Yine Meryem suresi 41. ayette, O şüphesiz dost doğru bir peygamberdi. Hud 75'te, Doğrusu İbrahim, çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimseydi. Allah'ın dostu, işinde Allah'a dönük, içli, yumuşak huylu, yüreği yanık, dost doğru mümin, vefakâr, hanif ve sadık, görevini tam yapmış. Kur'an onu böyle tanımlıyor. Bir başka özelliği, misafirperverliğiydi. Evi yol üzerindeydi. Gelip geçen herkese yedirirdi, içirirdi. Bu yüzden ünvanı, Ebu'l-Ediyaf'tı. Misafirlerin babası demekti. Her peygamber, Allah'tan vahi alıyordu. Ancak bazı peygamberlerin aldığı vahiy, kitaplaşmıştı. Hazreti İbrahim aleyhisselam da, sufuf alanlardandı. Ala 19'da bunu görüyoruz. Göklerin ve yerin sırları kendisine gösterilmiş, öğretilmişti. Bunun hikmet ve sebebini En'am 75'te görüyoruz. Biz, İbrahim'e kesin ilme erenlerden olması için, göklerin ve yerin melekutunu da öylece gösteriyorduk, Buyruluyor. Nesline kitap ve peygamberlik verilmişti. Ankabut 27'de, İbrahim'e İshak ve Yakub'u bahşettik, soyundan gelenlere kitap ve peygamberlik verdik, onu dünyada mükafatlandırdık, doğrusu o ahirette de iyilerdendi. İbrahim aleyhisselam, kalbini irfana, dilini bürhana, bedenini nirana, çocuğunu kurbana, malını layf ve ihsana teslim ve tahsis etmiş bir peygamberdi. Nitelikleri tamdı. Büyük bir görevi vardı. Milletini Allah Azze ve Celle'ye çağıracaktı. Dünyayı, ahireti, hayatı, ölümü ve yeniden dirilişi anlatacaktı. Önce kendi öz nefsine baktı. İbrahim aleyhisselam göklerin ve yerin melekutunu sırlarını anlamıştı. Ölünün nasıl diriltileceği konusunda nefsini önüne geçilmez bir merak sarmıştı. İman neşesinin en üstün mertebesine ermek için merakını Rabbine şöyle iletmişti. Rabbi ile kendisi arasında bir dizi konuşma geçmişti. Bakara Suresi 260 Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah Azze ve Celle, inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam, hayır, öyle değil. Fakat kalbim iyice kansın, mutmain olsun. Allah Azze Öyleyse, Dört çeşit kuş al, Onları kendine alıştır, Sonra, Onlardan her dağın üzerine bir parça koy, Sonra onları çağır, Koşarak sana gelirler. O halde, Allah'ın güçlü ve hakim olduğunu bil. Bu, Büyük mücadelesinin eşinde İbrahim aleyhisselamın öz nefsini önce tam bir itminana ve yakine kavuşturması demekti sevgili kardeşlerim. İtminana kavuşan, Allah'a şeksiz inanan ve peygamberlik göreviyle yükümlü bulunan İbrahim aleyhisselam milletine ilk kez şöyle seslendi. Allah'a kulluk edin, ondan sakının. ''Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.'' Ankabut 16'da böyle ifade ediliyordu. Sevgili kardeşlerim, bu çağrı peygamberlerin ortak davetiydi. Peygamberlik görevinin temeliydi. Hz. İbrahim aleyhisselam da ilk çağrıyı yapmıştı. Ona şu gerekçeleri de kattı. ''Siz, Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor. Aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin. Ona şükredin. Siz ona döneceksiniz. İbrahim aleyhisselam, Allah ve ahiret inancını, rızık ve nimete şükürü özetle milletine açıkladıktan sonra en yakını olan babasına döndü. Ona meseleyi etraflıca anlatmaya çalıştı. Sen putları kendine tanrılar mı ediniyorsun? Gerçekten ben seni ve milletini açık bir doğru yolda çıkmışlık içinde görüyorum, diyordu. Enam 74 dörtte, Babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun. Babacığım işitmeyen görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun Babacığım sana gelmeyen bir ilim bana geldi Bana oy seni doğru yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a baş kaldırmıştır. Babacığım, doğrusu sana Rahman katından bir azabın gelmesinden korkuyorum ki, böylece şeytanın dostu olarak kalırsın, ifadeleri Meryem 42 ve 45'te geçiyordu. Baba ve Oğul Baba putperest, oğul peygamber. Oğul putperest babasını hürmetkâr bir evlat tavrı ve edebi içinde imana davet ediyor, kendisine uymaya çağırıyordu. Baba, putçuluğun verdiği azgınlık ve kabalıkla, babalık şefkatini de bir tarafa iterek, Halim, Selim ve peygamber olan oğluna şöyle bağırıyordu, Meryem 46'da, Ey İbrahim, sen mi benim tanrılarımı beğenmiyorsun? Bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım. Ebediyen benden uzaklaş ve git. Put yapan, put satan, putlara tapan, puthanede bakan olan Azer'de, şefkatle putlaşmıştı, taşlaşmıştı. Hz. İbrahim'i dinleyecek kulak, Anlayacak izan, uyacak irade kalmış mıydı ki? İleri sürecek delili, fikri, savunacak tezi, Söyleyecek sözü olmayan her insan böyle yapardı. Karşı fikri dinlemeyip, elinden gelirse kovardı. Hz. İbrahim aleyhisselamın babası Azer'in hareketi de, Bu ölçü içinde kaldı. Ama İbrahim aleyhisselam kızmadı. Darılmadı, görevini yaptı ve Allah'ın rahmetini hatırlattı, Meryem 47'de. Sana selam olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim, çünkü o bana karşı lütufkardır. Evet kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam baba ocağını terk etmişti. Mücadelesinde ikinci dönem böylece sona ermişti. Şimdi asıl mücadeleye sıra gelmişti. Milleti İkaz Hazreti İbrahim aleyhisselam sordu. Nelere tapıyorsunuz? Onlar, putlara tapıyoruz. Onlara bağlanıp duruyoruz. İbrahim aleyhisselam, Çağırdığınız zaman sizi duyarlar mı? Ya da size bir fayda ve zarar verirler mi? Hayır ama babalarımızı da bu şekilde yapıyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam eski hatalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Muhakkak putlar benim düşmanımdır. Dostum ancak alemlerin Rabbidir.'' ''Beni yediren de, içiren de O'dur.'' diyordu. ''Hasta olduğumda bana şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur.'' Şu ara yetmiş ve seksen ikinci ayetlerde gördüğümüz bu ifadeler o anı yaşamamızı sağlıyor. Hz. İbrahim aleyhisselamın peygamberlik mücadelesinde apayrı bir özelliği vardı. Yüzünde tebessüm, kalbinde merhamet, sözünde bir tatlılık parlardı. Milletini Allah inancının gereklerini doğru değerlendirmeye çağırırdı. Putların ilah olmadıklarını ve olamayacaklarını soru-cevap usulüyle ispatlardı. Kur'an-ı Kerim, İbrahim aleyhisselamın bu yoldaki çalışmalarına, Şöyle bir örnek veriyordu. Enam 76'da gece basınca İbrahim bir yıldız görmüştü. Bu benim Rabbim mi? dedi. Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Evet sevgili kardeşlerim. Gök cisimlerine tapmak sabilik inancından bir bölümdü. İbrahim aleyhisselam bu inancın hiçliğini yıldızı görünce bu benim Rabbim mi diye hayret ve inkar karışık cümlesiyle yargılar göründü. Ancak asıl yargıyı yıldız batınca söylediği ben batanları sevmem sözüyle kesin olarak ortaya koydu. Bu söz sevginin Allah ile kul arasındaki ilişkilerin esası olduğunu göstermekteydi. Sevgi Kuldan Allah'a kulluk ve samimiyetle yükselen, Allah'tan kula rahmet ünvanı ile inen ilahi sır. Bu sevgiden mahrum olan gönül, Kısır mı gerçekten kısırdı. Sevgide sonsuzluk olmalıydı. Sevgi sonsuza bağlanmalıydı. Sönen, batan, sonu olan, yaratan değil, yaratılmış olandı. Söneni seven, batana tapan, sonya bağlanan, sapıklığa dalandı. Sapıklıkta, doğru yolda çıkmışlıkta kalandı. Ben batanları sevmem diyen İbrahim aleyhisselam milletine karşı çıkmıştı. Putlar gibi yıldızların da ilah olduğu efsanesini temelinden yıkmıştı. Devam etti. Ayı doğarken görünce, bu benim Rabbim mi? dedi. Batınca Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi and ki doğru yoldan çıkmışlardan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce bu benim Rabbim mi? Bu hepsinden daha büyük dedi. Batınca ey kavmim doğrusu ben Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım. Doğrusu ben sadece Hak dine boyun eğip, yüzümü, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim diye Enam 77 ve 79. ayetler arasına okudu. İbrahim aleyhisselam yıldızın, ayın, güneşin ilah olamayacağını akıl yoluyla ispatladı. Kendisinin Allah'ı bir tanıyan Müslüman olduğunu açıkladı. Milletinin putlarını tanımadı, onları kınadı. Milleti, kavmi İbrahim Aleyhisselam'a karşı çıktı. Milleti onunla tartışmaya girişti. Enam 80 ve 81. ayetlerde göreceğimiz üzere ''Beni doğru yola eriştirmişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Ona ortak koştuklarınızdan korkmuyorum.'' Meğer ki Rabbimin bir dilediği varsa müstesna. Rabbim, ilimce her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt kabul etmez misiniz? Allah'a koştuğunuz ortaklardan nasıl korkarım? Oysa siz Allah'ın hakkında size bir delil indirmediği bir şeyi, ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. İki taraftan hangisine güvenmek daha gerekli ve sağlamdır? Bir bilseniz. Evet kardeşlerim, keşke bilselerdi. Hz. İbrahim aleyhisselam, milletine daha ilk konuşmasında, putların hiçliğini, Allah'ın üstün niteliklerini anlattı. Anlamadılar. Eski alışkanlıklarını bırakamadılar. Biraz da buna zorlandılar. Çünkü milletin başında ismi Kur'an'da geçmeyen Nemrut adında bir zalim vardı. Servet ve saltanatıyla kendini ilah sanıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut'a gitti. Allah'a inanmaya davet etti. Nemrut reddetti. Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Rabbi hakkında münakaşaya girdi. Allah bu olayı Kur'an'da şöyle ifade buyuruyor. Allah kendisine mülk ve saltanat verdiği için şımararak, İbrahim ile Rabbi hakkında çekişeni görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince, ben de diriltir ve öldürürüm dedi. İki adam çağırıp birini öldürmüş, ötekini bırakmış, Böylece kendisinin güya öldürmeye ve diriltmeye kadir olduğunu gülünç şekilde göstermek istemişti. Bakara 258 Hz. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de batıdan getirsene dedi. İnkar eden Nemrut şaşırıp kaldı. Allah zalimler güruhunu başarıya ulaştırmazdı. Hazreti İbrahim'in usulü buydu. Delille susturmak, düşünceyle kabul ettirmek. İlahlık iddia eden Nemrud'a karşı da aynı usulü uyguladı. İbrahim aleyhisselamın akıllarına hitap ederek milletiyle yaptığı tevhid mücadelesinin bir başka örneği de şöyleydi. İbrahim aleyhisselam, bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir? dedi. Onlar, babalarımızı onlara tapar bulduk. Dediler. İbrahim aleyhisselam, And ki, Sizler de, Babalarınız da, Apaçık bir doğru yoldan, Çıkmışlık içindesiniz. Onlar, Sen bize gerçeği mi getirdin, Yoksa, Şaka mı ediyorsun? İbrahim aleyhisselam, Hayır, Rabbiniz, Göklerin ve yerin Rabbidir ki, Onları O yaratmıştır. Ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrıldıktan sonra putlarınıza bir iş yapacağım. Nelere kulluk ediyorsunuz? Allah'ı bırakıp uydurma tanrılar mı ediniyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki sanınız, zannınız nedir? Saffat 85-87 Delil akli olurdu, sözle anlatılırdı. İbrahim aleyhisselam buraya kadar milletine putlara tapmanın manasızlığını ve tutarsızlığını sözle anlatmaya çalıştı. Anlamadılar ya da anlamak istemediler. İbrahim aleyhisselam da davasını doğru söylediğini açıkça fiilen bizzat kendisi ispatladı sözden uygulamaya geçişin mücadelede bir usul olduğunu ortaya koydu. Bayram günüydü. Adete göre halk o gün puthaneye yemekler getirirler, putların önlerine koyarlardı. Eğlenme yerine giderlerdi, eğlenirlerdi. Dönüşte de alır, o yemekleri puthanenin dışında kendileri yerlerdi. Eğlence yerine İbrahim aleyhisselamı da götürmek istediler. Gitmedi. Gitmeyişinin amacını bir gerekçe ile gizledi. Saffat 88'i 90'da, ''İbrahim yıldızlara bir göz attı ve ben rahatsızım.'' dedi. Bunun üzerine yanındakiler, ondan ayrılıp gittiler. İbrahim fırsatını buldu, düzenini kurdu. İbrahim aleyhisselam sadece put ve heykele karşı değildi. Amaç bir şey yıkmaktı. Ama yıkılması istenen ve beklenen ve düşünülen şey, taş, veya tahta değildi. Bir zihniyet ve bir fikriyetti. Gizlice onların putlarına varıp, sundukları yemekleri yemiyor musunuz? Ne o? Konuşmuyor musunuz? Sonunda üzerlerine yürüyüp, kuvvetle vurdu diyor, Saffa Suresi 91 ve 93'te. Enbiya 58. ayette de, hepsini paramparça edip, içlerinden büyünü ''Ona başvursunlar diye sağlam bıraktı.'' deniliyor. Puthaneye sanki bomba düşmüştü. Putların hepsi kırılmış, sadece birisi, en irisi kalmıştı. Bayram sona ermişti. Acıkmışlardı. Saffat 94 ile Enbiya 59 ile 61 arasında, çok geçmeden putperestler koşarak geldiler. Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. İçlerinden birkaçı, İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk. Öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin belki şahitlik ederler dediler. Hz. İbrahim aleyhisselam getirildi sinirler çok gergindi. Sorguya şöyle girildi. Ey İbrahim, tanrılarımıza bu hakareti sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam: Belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun. Enbiya 62 ve 63'teki bu ifade karşısında donduk kaldılar. Bir an verecek cevap bulamadılar. Putlar konuşamaz mıydı? Gerçekten konuşmazdılar. Enbi 64'teki şu ifadeyi görüyoruz. Kendi kendilerine "Doğrusu siz haksızsınız." dediler. Haksız kimdi? Niçin haksızdı? Putçular ''Konuşmayan putlara Tanrı'' diye taptıklarından dolayı bir an kendilerini haksız buldular. O kadar. Sonra kafalarında olan eski inançlarına dönerek, Enbiya 65'te gördüğümüz üzere ''Ey İbrahim, sen gerçekten biliyorsun ki bu putlar konuşamazlar.'' Onların bu itirafı İbrahim Aleyhisselam'a tevhid davasını anlatma fırsatı verdi. İbrahim aleyhisselam bütün gücüyle batıla yüklendi ve dedi ki Saffat 95-96'da O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsınız? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala akıllanmayacak mısınız? Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yontuklarınızı da Allah yaratmıştır. İbrahim aleyhisselam putların hiçliğini, putlara yapmış olduğu işi ve milletteki sapık gidişi sert bir dille bir kere daha açıklıyordu. Durum gerçekten gergindi sevgili kardeşlerim ve çok ciddiydi. İbrahim aleyhisselam belki yalnızdı. Ancak şu anda çok güçlüydü. Aynı zamanda doğru yoldan çıkmışlara göre de suçluydu. Ve bir ceza vermeleri gerekiyordu. Doğru yoldan çıkmışların reisleri, onun hakkında Ankabut 24'te gördüğümüz hükmü verdi. Onu öldürün yahut yakın. Enbiya 68'de, bir şey yapacaksanız şunu yakın da tanrılarınıza yardım ediniz dediler. Saffat 97'de onun için bir bina yapın da alevli ateşe atın. Her yerden bir fikir ama ortak düşünce yakmak yok etmek. Yakmakta birleştiler. Yakmak. İnsanın insanı yakması. İnsanın peygamberi yakması bu tam anlamıyla vahşet. Azaptan ve ateşten hiç bahsetmeyen İbrahim aleyhisselama ateşle azap edilmesi ne hikmetti? Kafir hükmetti. İbrahim aleyhisselam ateşte yakılacaktı. Ateşi yaktılar. Ateşin tam şiddetini kazandığı bir sırada mancınıkla İbrahim aleyhisselamı ateşe fırlatıp attılar. Allah'ın Dostu İbrahim aleyhisselamı putlar adına kafir yakmaktaydı. Çünkü kafir işin şekline bakmaktaydı. Ateş İbrahim'i gerçekten yakacak mıydı? Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselam sahiden yanacak mıydı? Allah azze ve cel ateşe emir verdi. Enbiya 69'da ve Ey Ateş! ''İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol.'' ''O kadar.'' ''Evet kardeşlerim, ateş yakardı, fakat yakmadı, yakamazdı. Çünkü yaratandan emir vardı.'' ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol.'' Ankabut 24'te, ''Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda dersler vardır.'' Buyurulur. Ateşte yakmak büyük bir tuzaktı. Bunu putçular kurmuşlardı. Ancak İbrahim aleyhisselamı dost edinmiş, onların kabule yanaşmadıkları bir Allah vardı. Enbiya yetmişte ve Saffat 98'de, Onlar İbrahim'e düzen kurmak istediler. ''Fakat biz onları hüsrana uğrattık.'' buyruluyor. Evet sevgili kardeşlerim, hüsran, zalim inkarcıların değişmeyen sonu. İbrahim aleyhisselam kurtulmuştu, malumu aileleriniz sevgili kardeşlerim. Bu olay İbrahim aleyhisselamın putçular içinde kalışının sonu olmuştu. Ayrıldı, ayrılırken milletini bir kez daha uyardı. Konuşmasında ilk kez ateş kelimesi vardı. Ankabut 25'te, Dünya hayatında Allah'ı bırakıp, Aranızda putlara muhabbet vesilesi kıldınız. Sonra kıyamet günü birbirinize küfreder, Karşılıklı lanet okursunuz. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Saffat 99'da, Doğrusu ben Rabbim uğrunda sizi bırakıp gidiyorum. O beni doğru yola eriştirir. Milleti sapıklığıyla küfrüyle kalmıştı sevgili kardeşlerim. Ayrılış anında İbrahim aleyhisselama inanan bir tek lütf vardı. İbrahim aleyhisselam ülkeler gezdi dolaştı sonunda Şam'a ulaştı. Onu da, Lût'u da alemler için bereketli kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık, buyuruyor Allah Azze ve Celle, Enbiya 71'de. Şam, İbrahim aleyhisselama yeni bir ufuk açtı. Her geçen gün, inananlar arttı. Giderek çoğalan inananlar grubu, İbrahim milleti adını aldı. Bakara 130, Ali İmran 95, Nisa 125, Enam 161 gibi ayetler bunu gösteriyor. İbrahim milletindenim sözü, dine bağlıların, tevhid ehlinin inanç belgesi oldu artık. Artık kendini bilmezden başkası, İbrahim'in milletinden, dininden yüz çevirmez denildi. Bakara 130. ayette İbrahim aleyhisselam sevgili kardeşlerim, memleketinden ayrılmış, babası küfür içinde kalmıştır inkar içinde kalmıştı. Babası davetine uymamış, hatta onu yanından kovmuştu. Ayrılırken İbrahim Aleyhisselam Meryem 90 Meryem 47'de gördüğümüz üzere sana selam olsun. Senin için Rabbim'den mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır demişti. Bu ki peygamber vaadiydi. Yeninin yerine getirilmeliydi. İbrahim aleyhisselam sözünü hatırladı. Babası için, babasının affı için Allah'a şöyle yalvardı. Şu ara 86'da babamı da bağışla çünkü o doğru yoldan çıkmışlardandır diyordu. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dostuydu. Babasına karşı da baba saygısıyla doluydu. Babasının affı için dua etti. Kafirin affı için dua edilmeyeceğini elbette bilirdi ancak, Tevbe 114. ayette İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca yani asla iman etmeyeceği ortaya çıkınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu. Sevgili kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası kabul edilmedi. Zalim kafir nafı için dua etmek, mümine örnek gösterilmedi. Mümtehine 4. ayette bunu tekrardan görüyoruz. Mümin, kafire ancak imana kavuşması için dua ederdi. Bu dinimizde de böyleydi. Tevbe 113. ayette, Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için mağfiret dilemek, peygamberlere ve müminlere yaraşmaz. Sevgili kardeşlerim, İslam'da dua, Rab ile bağlantı. Mümine mağfiret, kafire hidayet için yapılırdı. Ötesi Allah'a kalırdı. İbrahim aleyhisselamın bundan sonraki hayatı, Lut aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın hayatıyla iç içeydi. Bunlar ki Allah'ın şövgüsüne mazhar olmuş seçkin kişilerdi. Enbiya suresi 73. ayette Allah subhanahu ve teâlâ buyuruyor ki Onları buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler kıldık. Onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Evet sevgili kardeşlerim, bize düşen bu kimseleri izlemek. Allah Azze ve celle, hak ve batılın mücadelesinde, hakkın izine tabi olan ve dostluğuna erişenlerden olmayı bizlere bağışlasın. İkram eylesin. Ezel ve ebedin sahibi ve hakimi olan, parmak ucundaki sırdan gözdeki retinaya, seslerdeki kottan yürüyüşteki ayrıdala bizi her birimizi özel yaratan Allah azze ve cel. Haramlığın, şirkin, batılın, her türlü cahilliğin, günahların ve kusurların bataklığından helallerin, imanın, ahlakın, yüce gönüllülüğün, erdemin, insani değerlerin, ahlaki yüceliğin izzet ve şerefine ulaştırsın. Allah'ım, iyiliklerimizi kabul eyle. Dünya vahirette senin rızana uygun ve bizim iyiliğimize olan bütün ihtiyaçlarımızı karşıla. İşlerimizi toparla. Dağınıklığımızı gider İçimizin temizliğini koru, dışımızı daha iyi hale getir, yüzümüzü ağırt Allah'ım. Bize doğru ilham et, sevgimize karşılık vereceğin ve bizi do bütün kötülüklerden koruyacağın rahmetini senden istiyoruz. Allah'ım, görüşümüz kısa, ilmimiz ve amelimiz zayıf olsa da, ihtiyacımız sana arz ettiğimizdir. Senin rahmetine muhtaçız. Ey bütün işlerin hakimi ve gönüllerin tabibi! Denizleri birbirine karıştırmaktan koruduğun gibi bizi de cehennem azabından, kabir azabından ve yok olmayı isteyecek duruma düşmekten kurtar, koru. Rahmetini istiyoruz senden. Ey sağlam ipin ve sağlam dinin sahibi Allah'ım! Senden dinde ve dünyada, ve ahirette devamlı af ve afiyetini diliyoruz Allah'ım. Bizi hidayete götüren ve hidayet üzere olanlardan eyle. Dostların için dost, sevdiklerin için de sevgili eyle. Nefsimizin şerrinden, hareket eden her canlının şerrinden sana sınırız. Bizim Rabbimiz sensin Allah'ım. Üzüntüyü gideren, gam ve kederi dağıtan, zorda kalanların duasını kabul eden, ''Dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi olan Allah'ım, bize rahmetinle öyle bir rahmet et ki, senden başkasının rahmetine muhtaç olmayalım.'' ''Musa'nın, İsa'nın ve vefalı İbrahim'in sığındığı şeylerden, yarattığı ve yoktan var ettiği şeylerin şerrinden, iblisin ve askerlerinin şerrinden ve sakınılan şeylerin şerrinden Allah'ım sana sığınırız.'' Lütfundan bize ulaştır Rahmetini üzerimize yay Bereketinden üzerimize indir Geçmişimizi bağışla Ömrümüzün kalan kısmında Bizi güneşlemekten koru Bizden razı olacağın güzel amelleri eksik etme Biz zayıfız Allah'ım Rızana uygun amellerde bize kuvvet ver Perçemimizden Perçemimizden tut bizi hayır ve iyiliğe götür. Allahım, saldırıdan, hastalıktan, belanın hücumundan, ani ölümden, sıtma hastalığından, kötü azad kazadan, kötü beladan sana sınırız. Çekilmez beladan. Düşmanların sevinmesinden sana sığınırız ey hay ve kayyum olan. Ey celal ve ikram sahibi bizden azabı kaldır. Biz müminleriz Allah'ım. Sen alemlerin Rabbisin, hafızsın, rafisin, Allah'sın. Dünyada ve ahirette bize yardım et. Kuvvetimizin zayıflığını, çaresizliğimizi, insanlara karşı güçsüzlüğümüzü sana arz ediyoruz Allah'ım senin rahmetine sığınıyoruz ey alemlerin Rabbi sen ezilenlerin Rabbisin bizi kime bırakıyorsun hayatımızı cehenneme çeviren düşmanım Allah'ım senin bize ihsan ettiğin afiyet bizim için daha çok yararlıdır bize faydalı olan şeyleri öğret öğrettiğin şeyleri bize yararlı kıl Allah'ım ey İbrahim'e öğreten bize de öğret. Ey Süleyman'a anlatan bize de anlat. Bizi ve bütün inananları üzüntü ve tasadan kurtar. Her türlü sıkıntıdan çıkış yolu göster. Her beladan bir kurtuluş ver. Kim masum mazlumlara bir kötülük yapmak isterse ona kendisini meşgul edecek bir musibet ver. Allah'ın kalbimizin nifaktan Amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hainden, hainlikten temizle. Senden sana kavuşmanın huzurunu tadacak, bağışına kanaat edecek ve rızana razı olacak nefis istiyoruz. Bize bütün kalbimizle, gücümüzle razı olmanı ishan et. Allah'ım. Rahman, Rahim, Kerim, Ahat, Samet olan Allah'ım. Ey büyük arşın sahibi olan Allah'ım. Nimetlerine şükreden, belalarına sabreden, dostlarına yardım eden kulbisin. Senden rahat bir hayat, bol rızık ve salih amel istiyoruz Allah'ım. Bize dünya ve zenginliğini ver. Fakirliğin her türlüsünden bizi koru. Kusurumuzu bağışla. Sana güzelce ibadetle bizi onurlandır Allah. Im. Bizden korkuyu uzak et. Bizi yaşattığın sürece güzelce yaşat Allah'ım. Hayırlı işlerde bize sebat ve kararlılık ver. Ahirette varacağımız yeri bizim için bereketle kıl. Bizi ümitsizliğe düşürme, gayelerimize eriştir. Düşmandan koru, işimizi düzelt. Dünyevi ve okrevi işlerimizde bizim vekilimiz ol Allah'ım. İşlerimizi doğru yapabilmemiz için senden yol göstericilik istiyoruz. Nefsimizin şerrinden sana sanıyoruz. Ey gizli olan şeyleri bilen, ey dereceleri yükselten, ey iradesiyle dilediği kuluna vahiy indiren arşın sahibi, ey günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah, dönüş senedir. Affını dileriz. Bizi cennet bahçelerine yerleşmek, Teşnin bahçelerinin meyvelerini devşirmek, sevinç ve mutluluğun derinliklerine dalmak, ağzı mühürlü kaptan cennet şarabını içmek ve ikram edilen serin gölgeliklerin altında, gölgelenmek için ruhları yüksek cennetlerde dolaşanlardan, kalplerinin gayretini takvaya ulaşmak için sarf edenlerden Allah'ım. Bizi sabır kapısını açanlardan, korku hendeklerini yıkanlardan, şiddetli azaptan kurtulanlardan ve heva köprüsünü geçenlerden eyle. Allah'ım, nefsimizi, ailemizi, malımızı, mülkümüzü, bütün inananları ve masumları sana emanet ediyoruz. İmanımızı koruyarak bizi de koru. Rahmetine dahil et bizi, lütfunu esirgeme. Ey bize can damarımızdan daha yakın olan, Ey dilediğini yapan ve ey kişiyle kalbi arasına giren Allah! Bize eza cefa edenlerle bizim aramıza güç ve kudretinle gir. Ey her şeyin ihtiyacını gideren ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah! Dünya ve ahiret işlerinden bizi ilgilendiren şeylerde bize yardım et. Alın yazımızı elinde tutan. Sıkıntı ve çaresizliğimizi bilen, Fakirliğimizden ve ihtiyacımızdan haberdar olan, Allah'ım, Senin hakkınla, kutsiyetinle, sıfatlarının ve isimlerinin en büyüğüyle, Senden gece ve gündüz vakitlerimizi, Senin zikrinle mamur etmeni, Devamlı sana hizmet etmemizi, amellerimizi kabul etmeni ediliyoruz. Ey bizim dayanağımız! Ey ahvalimizi şikayet ettiğimiz Allah'ımız! Gönlümüzün kararlılığını destekle. Kim bize bir iyilik yapmak isterse iyiliğini arttır. Bize tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkar. Bize hayrı nasip ettir Allah'ım. Bize cömertliğinle bol bol ver Allah'ım. Ellerimizi sana uzattık, yüzümüzü sana çevirdik. Rahmetinle duamızı kabul et, ümidimizi kırma. Nimetleri bolca veren sensin, felaketlerden koruyan sensin. Sıkıntılar delimizden tut Allah'ım. Bize hakikatin yollarını göster Allah'ım. Sevdiğin şeylerde bizi başarılı kıl Allah'ım. Hatalardan koru, ihsanının perdesini çekip alma. Kötülük mekanlarında bizi koru hasetçilerin tuzaklarından, karşıtların alay ve istihzalarından bizi muhafaza et. Her yönümüzden bizi kur Allah'ım. izzetinle senden istiyoruz. Dünyadan ve onun fitnesinden bizi koruyacak, dünya halkına bizi muhtaç etmeyecek ve bizi dünyadan daha ailesine ulaştıracak kadar ver ya Rabbi. Allah'ım, işte bunlar duadır. Kabul etmek sana aittir. Bu bir çaba ve gayrettir. Tevekkül sana aittir. Bize de ihsan eyle Allah'ım. Şüphesiz ki sen çokça işten ve icabet edensin Allah'ım. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Sevgili kardeşlerim, bu sohbetime ve diğer tüm sohbetlerime www.adlansensoy.com web sitemden ve adlansensoy uzantılı sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Dualarınızda yer alabilmek ümidiyle, dünyanın her yerinden dinleyen kardeşlerimizle, hakkın izindeki kimselerden olabilmek duasıyla. Vesselamu Aleyküm.